Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a haber verdi. Ve bunu haber verirken de sanki bir gece boyunca bu sureyi okumayı yani Kulhüvallahu Ahad İhlas suresini okumayı sanki azım tadı diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki Vellezi nefsi yedih Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki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 Az gördü, az miktarda. Mi? Evet, hadisi rivayet eden. Evet kardeşlerim, onu az olarak kabul etti. Hadiste dikkat edilecek hususlardan bir tanesi, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yemin şekli. Ne diyor? وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam birçok kereler gelen hadislerde, bu lafıslarla ne yapıyor? Yemin ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Ki Buhari Rahimullah yeminler ve adaklar kısmında bu şekilde gelen hadisleri birçok hadis zikretmiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeklinde yemin ettiğini ne yapmıştır? Birçok hadislerle bunu belli etmiştir. Nitekim Tabarani'de, İbn-i Mace'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yemin edeceği zaman veya yemin ettiği zaman vellezî nefsî biyedihî nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeklinde ne yapardı? Yemin ederdi. Yine İbn-i de Abu Ebu Said radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü yemin etmek istediğinde vellezî nefsî biyedihî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 veya işte Allahı ve Resulü Aleyhisselatü Vesselamı yalanlayanların cezası veya buna benzer hükmü içeriyor üçte bir. Diğer kalan üçte biri de Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı ayetlerdir. İşte bu surede yani İhlas suresi "Qulhuu Allahu Ahad" dendiği zaman da özellikle isim ve sıfatları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 mana olarak üç kısmı ayrılıyor. Mana bakımından. Tevhid kısmı, kısas yani öncekilerin kıssaları, peygamberlerin kıssaları, bir de emir ve nehiyle alakalı Allah'ın emrettiği ve nehyettiği şeklinde üç kısmı ayrılıyor. Tevhid, kıssalar, emir ve Nehi Ve bunların hepsi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır.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 Allah Azze ve Celle'nin selam olarak, mana olarak üstünlüğü ve o Ebu Leheb'in eli kurusul kurudu da lafzı arasında ne vardır? Muhakkak ki üstünlük vardır ki e, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimullah bunu açıkça beyan etmiştir. Ki Kulhüvallahu Ahad derken Allah Azze ve Celle'nin bir kelamıdır. İkisi de kelamıdır. Ama Kulhüvallahu Ahad derken Allah Azze ve Celle ne yapıyor?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 okumak ve yerine getirmektir. Evet kardeşlerim, e, yine bu hadiste çıkartılan derslerden bir tanesi de e, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının çeşitliliği göz önüne alınıyor. Ve yine birbiri arasında nedir? üstünlük olduğu ön plana çıkıyor. Çünkü düşünün, orada bir ahad sıfatı, orada bir sanat sıfatı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 Burada sormak istediğiniz soru varsa onu alalım. Ayetin ne anemini söyle? Hadi şey, İhlas Suresi'nde قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَتْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَا اَحَدْ De ki Allah birdir. De ki o Allah birdir. Allah'u sammet, samed samettir. لَمْ يَلِتْ وَلَمْ Dolmamıştır, Doğrulmamıştır, doğrulmamıştır. <tihar> وَلَمْ Kufvanat. Hiçbir şey de ona denk olmamıştır. Ahad ve samet sıfatları, özellikle samet sıfatı <gülüyor> e, inşallah bir dahaki dersimizde anlatmaya çalışacağım. Benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşlerim. Benim bir eklemek istedim. Buyurun onu sorun. alalım. Cihat tatlarını okursanız kardeşler sahabenin bir tanesi namaz kıldırırken Zammuz Surya'nın akabini hep İhra Suresi'ne okuyoruz. Allah Resulü'na olsun, şikayet ediyorum. Polisler görevli, daha de diyor ki sen bunu neden okuyorsun? Ben Ramazan'ı çok seviyorum. Ben çok sevdiğim için de her okuduğumdur Ramlı suyun makamını ihlası da ekliyoruz. Allah razı diyor siz de görevlisiniz. Ben bunu biliyorduk ama onu ikrar ettirmek istediğinizde Rabbun da seni çok seviyor. Evet. Yani bu da gösteriyor ki sünnetullah'tır. Cihad sahasında bulunuyorsunuz. Benim de biraz tereddüt ettim. Buhari kitabı sana kızdı. Tereddüt ettiğim bir kolay işlemiyor ama cevap aldım Bir sonraki kardeşiniz o. Evet. Tereddüt evet. <gülüyor> ettim ben yani Buhari'de. Rabbun da seni seviyor. Evet. Bu da gösteriyor. Delil her namazda damlı sürü olarak iclası her rekatte okuyabilirsiniz. Yani ikinci de okuyabilirsiniz, birinci de okuyabilirsiniz. Ali'den rivayet var zaten. Allah'ından Aleyhisselatü Vesselam her iki rekatta da zilzalı okudur. Yani bu da gösteriyor ki birinci rekatta da zilzalı okunur, ikincide de aynısı okunur. Yine İhlas Sûreti ile alakalı umûmen Ayşe annemize diyor tabi Salatü Vesselam diyor ki dedi de diyor Kur'an harf etmekten aciz misin ya Ayşe diyor. Allah'ın Resulü görmüyor mu ben diyor, zaten zayıf birisi yani birisiyim. Etinle mü ben sabaha kadar dursam ne yaparım ölürüm demek istiyor. Ya Ayşe diyor kullan başlayan sureler diyor misal İhlas suresi 3'te 1'ine kafirin 4'te 1'ine felak, nas, onlar diyor altıda bir ne nedir? Denktir. Sen bunları okumaktan aciz misin? Evet. Bu da gösteriyor ki kuldan başlayan suredenim Allah dininde çok büyük neyi var? Ejdi var. Allah de dediği e, meseleyi biraz değinmek istiyorum. Şimdi Kur'an ve sünnette gelen ifadelere baktığımızda bazı naslar vardır. E, sevdirir, teşvik ettirir ve insanı ne yapar? Adamı adapte eder. Bu gibi faziletler direkt o yapılanlarla aynı oranda ele alınmaz. Fazilet bakımından ele alınır. Mesela, Kur'an'ın diyor, her harfine hatalı bile okusa iki kıra nedir? Sevabı vardır, ecili vardır. Bu neyi gösterir? Seni Kur'an okumaya teşvik. Birçok insan der ki, ya ben bilmiyorum, okuyamıyorum Hatalı bile okusa her harfine ne varmış? Ecev. Bak bu senin nedir? Bir teşvik var bunda. Veyahut adam diyor, benim kafam çok kalın. Yani, Fatiha'yı bile ezber, ezberleyemiyorum. Ne diyor? Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber evet. Namaz kılman için bu senin için nedir? Evet. Yeterlidir. Evet. Bu adam der ki, ben sure büyüğüm ki namaz kıyayım. Yani, evet. Namaz yok, <gülüyor> öbürü bir teşviktir. Aynı bu İhlak Suresi, işte Kafir Suresi, Felak-ı Suresi. Bunlar da nedir? Bizim Kur'an okumamız için, sureleri ezberlememiz için, onların üzerinde hakkıyla düşünmemiz için nedir? Biraz e, fazilet bakımında ecir gösteriyor. Yani Müslümanı Kur'an'dan koparmamak. Bununla haşir neşir etme. Ve demek ki rivayeti hatırlatacak olursam ya işte bir insan bir gecede bu kast kastediliyor gecede yani şu hatmetmekten acil mi? Yani üç ihlas okumaktan acil mi? İşte dört e, kafirin suresi okumaktan acil mi? Altı felaknas suresini okumaktan acil mi derken, bu da gösteriyor ki gece <gülüyor> altı <hatmetmiş gülüyor> kumaktan <da, yani gülüyor> bu suyları okursanız hatmetmiş gibi. Var yani Bir nevi var? Bir var, ecrü var. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Ve yine ihlas suresi hakikaten Allah'ın isim ve sıfatlarını öyle bir içine almıştır ki e, nuzul sebebi üzerinde biraz daha Harun dursaydı aslında daha net bir orada bir açıklama oldu. Biliyorsunuz müşrikler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, Ümriye hacca çıktığında kendisini durdurdular ve hacca durmadılar. Orada Hüseydi'ye anlaşması oldu. Ve hakikaten Müslümanlar içinde dönüm noktası Hı. olmuştur. Hepinize Hudeybiye anlaşmalarını teker teker maddelerini okumamızı tavsiye ederim. Çünkü Ömer o kadar hiddetleniyor. Allah Resulü'nün çıkıyor İslam hak değil mi? Allah hak değil mi? Dinimiz hak değil mi? Hak. Niye o zaman bunu e, onaylıyoruz? Allah Resulü sıkıt ediyor. Ebu Bekir'e gidiyor. Daha sonra bunun vahiy olduğunu anlayınca başıma bir bela inecek diye korkuyor ve yaşlarını sarıyor. Rabbine ne yapıyor? Tövbe istifara gidiyor. Çok önemli bir mesele. İşte aleyhissalatü vesselam'a orada Mekke'nin çok iyi konuşan hafıklarından müşriklerinden birini çıkarıyorlar. Allah Resulü sinirlendiriyor. Senin Rabbin ne yer, ne içer? Altından büküm, müşterini, çocukları ne? Allah Resulü müşriğin üzerinde yüzünü. Öyle, öldürmeyi. Cibril araya giriyor. Kanadı değil mi? Sakinleştiriyor. Senin Rabbin ne tembezi? ne doğulmuştur, ne de doğrulmuştur. Ve sayılattaki her şey onu uğurlamakta diyor, sen bırak bırakmamıştın dediğinizdir. İşte İhlas Suresi böyle önemli surelerde bir tanesi tanesidir ve iniş yeri de çok önemlidir. Bu arada tabii, kafir öldürmeye yürüyor. Öldürse Allah Resulü'nü ve sahabeleri linç edecekler için de, silah bile yok. Çünkü silahsız gittiler oluyor. Evet. O vaziyette üzerine yürüyor adam, Allah Resulü'nü ne yapıyor? Ali bekliyor. İşte İmran suresinin inişi de Müslümanların üzerindeki ne de, hatta yaşamış olduğumuz toplumda Kuranda 114 sure yoktur. 10 tanedir. Herkesin evlerine bak veya camide okulana hep 10 tanedir. En başında ne çeker? Nasıl <gülüyor> çeker? O da bu yerin çok çok önemli meselelerden bir tanesidir. Allah bu söylemin faziletiyle bizleri izlemelerini sağladığımız. Evet. Bir de ders sistemini yakalamış olursanız arkadaşlar, ben hacıya gittiğimde de gördüm. Okuduğum kitaplarda da gördüm. Biz bu ders sistemini belki biraz yabancı ama alışmanızı tavsiye ediyorum Çünkü şu an ben de bu bayağı belaşetler hazırladım. Hep bu yönlü sohbetleri başlamadım ama bu yönlüğün sohbet hazırladığına alimlerin yapmış olduğu sohbete baktığımızda Allah kendilerinden razı olsun. Evet. Tanışmış olduğumuz nedir? Bu Bukhari'ye şerh yazan kimdir? Kimdir? Ben çok arkadaşım nedir? Ben aşk kafayı kalandı ya. Evet. Müslüme şerh yazanlardan kimdir? Evet. İmam Nevevi. Bakın şimdi hadisi ver. Hadisimiz nedir? İhlası <gülüyor> kim okursa Kuran üçte birine nedir? Denktir. Apacık belki az kurulur. Alim yazar, ravisi falandır. Çünkü Müslüm'ün mukaddemesine bakarsanız şüphesiz ki bu din bilimidir. Kimden aldığımıza ne yapın? Çok dikkat edin diyor. Çünkü geçmişte yaşamış olduğumuz şu toplumda Osmanlı'nın yok olduğu zamanlara bakın şu Afrika'daki Libya'nın, Cezayir'in, Fas'ın, Tunus'un hepsi bizim Ankara gibi milayetlerimiz. Bunların gitmesi neden olmuştu? Hep orada alim geçinen insanların Osmanlı'ya kafa tutması ve isyanlar teşvik etmesi kardeşleri birbirine ne atmıştır? Ayrılmıştır. Neye yaramıştır? Azakır başa geçen firavunlar daha değildir. Kendileri tarafından inç ediliyor. İnanın o zaman Sultan Vahdettin'in Yaptıkları kitaplardan naklediliyor. Sultan Vahdet'tir. Dünyadaki en güzel istibarat teşkilatını kuran insandır. Hala bütün dünya onun modelini alıyor. Bu göndermiş olduğu eğitimli insanları oradaki insanları tutturarak İstanbul'a getirmiş. Baktıklarında hepsinin cümmetsiz olduğunu görmüşler. Yani alim dediğimizde alim böyle basit bir şey nedir? değil. Alimin ne olduğunu ne yapacağız, İrdeleyeceğiz. İşte burada da şüphesiz ki dediğim, bu din ilimdir. Şimdiden ardında ne yapın? Dikkat edin. Muhakkak sahabeler bunları irdelemeyiz ama en azından mesela Ebu Sayyid El-Hodri kimdir? Ani selatü ve selamın öldüğünde dikkat ederseniz kaçta ölmüş? Allah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Resulü arasında ne var? 13 var şurada. Bayağı, Bayağı, o, o, o, öldüğünde peygamber 14 yaşında bir sahabe. Anlatabildim mi? Tabii ki sahabeler nedir? Fatihlerinde. Niye? Çünkü çoğu savaşlarda öldüler. Yaşları yaşlıydı. Allah Resulü'nden sonra biraz sonra ne yaptılar? İfad ettiler. Ama bu çocuk sahabeydi. Sahabelerden de aldıklarıyla ne yaptı? İnsanlara yön gösteren sahabelerden bir tanesidir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 isnat hakkında bilgi ki İsnata girmiyoruz. Neden? Bukhari bir ayettir. Bukhari için hiç sorgulamıyoruz. Çünkü Kur'an gibi nedir bizim için? Hani sahih olan Allah kelamı gibi sözlerdir. Sorgulamadığımız için İsnata ne yapıyoruz? Girmiyoruz ama bir Tirmidze, bir Meseh, bir Ebu Davud desek burada ne yaparız? Isnata da gelebiliyoruz ama burada girmiyoruz. Burada anlatan, nakleden olduğu gibi bir de Oradaki gelen nafızlarda ayıklanması gereken meseleler. Mesela burada çok önemli. Kur'an'ın üç tekrinde denk. Alim bunu tutuyor, açıyor. Ölümle <gülüyor> denk derken ne olabilir? Mesela ahkam bölümü dedik. Dua bölümü, emir ve yasaklar. Başka bir âlim de tutuyor. şöyle şöyle de ne yapabilir? Olabilir. Bunların hepsi nedir? İlimdir. Demek ki İhraz Suresini okurken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 cennete giremediği gibi dünyadaki yaşantısını da ne yapar? Kaybetmemek için elinden gelen her türlü çalışmaları yapar. Ona göre hayatını tanım Ama Müslümansa tamamen hayatını ahirete göre yoranlar Ve ona göre ne yapar? Hareket eder gibi. İşte İzla Suresi'ni insana kazandıracaklar. Çünkü peygamberin karşısına çıkan bir müşrikti.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 Fazlasıyla, yani sadece isimler değişiyor. Sadece. Şaban beri, kızda halka evi vardı. Bir beni çevirdiler, onlarla tartışmaya gidiyor. Tümceli'ne düşürüyor. Aynen bana soruyu soruyorsunuz. Çok soruldu. Sordu, sorulardan bir tanesi bu. Allah Resulü'nün karşısına çıkıp da senin Rabbin ne yer, ne içer, altında mı, gümüşten mi, kaç çocuğu vardır, kızları nasıldır diye sorması, bugünkülerinde aynı sorular. Ne yapabiliyor? yapabiliyorsun?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 el suresini okumay. Demek ki el suresini okuma insana nafs-ı şerlerini de götürebilecek bir neziyet olan e, surelerden bir tanesi. Allah sizle ayın. Allah, Allah, Allah, Allah razı olsun. Evet kardeşler. Sonuç olanlar. Bu ders çok Bir dahaki hafta Ben bitireyim inşallah. Sübhanek Allahumme ve bihamdik. Şer ve la ilahe illa Antes ve ahiret dayanana. Hamdüllahi abla. Allah razı olsun. Allah razı